Geçtiğimiz haftaki programda hicretin ikinci senesinde meydana gelen önemli hadiselerin bir kısmı zikredilerek program herhalde sırlanmıştı abi. Evet. İnşallah oradan kaldığımız yerden mevzumuza devam edeceğiz. İnşallah. Sevgili dinleyicilerimiz de takip edenler zaten biliyorlar. Mehmet Fatih Çıtlak hocamız da programımıza inşallah bu hafta da e, muhabbetle devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta... Fatiha abi Ebu Derda Hazretlerinin Müslüman olması. Evet. Sahabe-i Kiram Hazaratı'nın yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, o iki Cihan Server Efendimizin tabiriyle yıldızlar gibi diye beyan ettiği ashabı var. Yıldızların birbirine üstünlüğünü biz konuşamayız. Ama nasıl ki gökyüzündeki yıldızlar bulundukları feleklere, burçlara göre parlaklıklarına göre, farklı isimler alıyor, farklı konumlarda oluyorsa, nasıl yıldızların da birbiri üzerine fazileti veya bir şekilde seçkinliği var ise, tabiri caizse, haddimiz olmayarak, Ebu Derda Hazretleri de sahabe-i kiramın seçkin simalarından. Eyvallah. Yani bilindik, efendim, İslam olmasıyla hakikaten ashab-ı kiramın sevindiği ve Ömünün son nefesine kadar, son demine kadar Resulullah Efendimizin güzel ahlakının, Ashab-ı Kiram'ın güzel ahlakının kendisinden görüldüğü, kendisinden seyredildiği numune olan şahsiyetlerden Hazreti Ebu Derda. İşte o Ebu Derda Hazretlerinin yine tabiri caizse, hani nasıl kara delik, ak delik var, yıldızları yutan bir sistem var, bir de yıldızların doğduğu bir mevki var, Hazreti Resulullah Efendimiz o yıldızların kendinden neşet ettiği, o yıldızların kendinden zuhuruna vesile olduğu o nur deryası olan Hazreti Fahralem'in yıldızlarından, ondan neşet eden bir yıldız Hazreti Ebu Derdada radıyallahu anh. Şimdi o yıldızın doğuşunu Fahralem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda İslam oluşunu, parlak bir yıldız oluşunu İnşallah şimdi kısa bir malumat olacak ama Eyvallah. buradaki anlattığımız malumat muhabbet bağı olanlar için üzerine eğilip üzerinde araştırma yapacakları efendim daha fazla malumat e, edinmek için gayret edeceklerini düşündüğümüzden böyle kısa kısa açıyoruz. Bazen de mevzuyu genişletiyoruz. Fakat ileride de yine Ebu Derda Hazretleri hakkında inşallah konuşacağız. Siyer-i Nebi'nin başka bölümlerinde de Hazreti Ebut Derda radiyallahu anh an mevzu açılacak. Şimdi biz İstanbul oluşuyla alakalı e, hadiseyi burada zikrediyoruz. Ayrıca burada zikredilmesini yani hicretin ikinci senesinde vuku bulan hadiseler içerisinde bir Ramazan orucunun farz olması gibi bir zekat hadisesinin farziyetinin efendim ilanı gibi hadiselerin içerisinde Ebu Derda'a Efendimizin de İslam oluşunun zikredilmesi dikkatten kaçmamalı. Demek ki bu senenin önemli bir hadisesi olarak kabul ediliyor. Bu önemli olduğuna bir işarettir. Ayrıca bizim de demin arz ettiğimiz seçkin bir sahabi sahabiler arasında mümtaz bir yeri olduğuna da en güzel işaret herhalde kitaplarda dahi önemli hadiseler meyanda zikredilmesi işaret olarak kafidir. Şimdi sizin e, güzel okuyuşunuzla beraber bizler de inşallah öğrenmeye, öğrenenler de bilenler de tekrar bilgilerini tazelemeye e, gayret etsinler. Bu arada artık frekanslarını ayarlamışlar. Herhalde 3 aşağı 5 yukarı muhabbet bağını dinlemek üzere de kıymetli dinleyenlerimiz kulak kabartmışlardır. İnşallah Cenab-ı Hak her sohbetimizde, her konuşmamızda, programımızda Allah'ın razı olduğu şeyleri konuşmayı, güzelliklerden bahsetmeyi ve Allah'ın razı olduğu insanlardan bahsetmeyi bizlere nasip eylesin Amin. diyelim. Bu dualarla başlayalım efendim. Eyvallah. Ebu Derda Uveymir bin Salebe Bedir seferi sırasında Müslüman oldu. Şöyle ki, Abdullah bin Ravaha radiyallahu anh öteden beri, Ebu Derdağ'ın kardeşliğiydi. Bir gün eline keseri alıp Ebu Darda'nın evinde putu kırdı. Ebu Derdağ evine döndüğü zaman hanımı durumu ona haber verdi. Bunun üzerine Ebu Derdağ düşünmeye başladı ve kendi kendine ''Eğer bu putta bir hayır olsaydı kendisini korurdu.'' diye konuştu. Sonra da Müslüman olmak için Peygamberimizin yanına gitti. Abdullah bin Ravaha uzaktan geldiğini görünce: "Ya Resulallah, gelen Ebu Derda'dır. Her Herhalde bizi görmeye geliyor." dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz: "O Müslüman olmak için geliyor. Çünkü Rabbim Ebu Derda'nın Müslüman olacağını bana bildirmişti." buyurdu. Bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz maalen kısacık muhtasar olarak arz ediyorum. Bir hadis-i şerifinde Cenab-ı Hakk'ın sevdiği kullarına muamelesini ve nasıl kullarını sevdirdiğini beyan ederken Cibril'i çağırır. Cenab-ı Hak o hani Cebrail aleyhisselamı çağırır derken Cenab-ı Hakk'ın hususi bir mekanı vardır tabii ki ama bir yerdedir manasına değil. Yani Cebrail aleyhisselama emri tebliğ ettiği bir makam var. Yani Cebrail aleyhisselamın ...o emirleri almak için gittiği bir makam var... ...bir merci var... Allah, ...Allah'tan gelen emirleri... ...alması için... ...Cebrail için bir mekan var... Hazreti Allah için değil bu... Eyvallah. İşte o makamında... ...o mekanında... Hazreti Cebrail Aleyhisselam... ...Cenab-ı Hakk'ın emrine muntazır beklerken... ...ya Cebrail... ...ben falanca zatı sevdim... ...sen de sev diye emir buyururmuş. ...Cebrail Aleyhisselam da... ...semavattaki... Melaike-i Kiram Hazaratına Ey semavat ehli Ey ehli semavat Melaike-i Kiram Hazaratı Haberiniz olsun ki Biz bu zatı sevdik Siz de seviniz diye beyan edermiş Ondan sonra o gök ehli Yer ehline Biz bunu sevdik Siz de sevin diye tebliğ edermiş İşte aynı bunun gibi Bir insan Allah'ın rızasını Kalben kazanmaya başladığında Daha kalbinde bir samimiyet zuhur ettiğinde Cenabı Hak tabii ki o samimiyeti de bahşeden Hazreti Allah'tır. Fakat o samimiyete, o muhabbete, Allah'ın o teveccühüne açık bir halde hareket ettiğinde onu kabul edecek bir kalbe sahip olduğu vakitte Hazreti Allah bu şekilde melaiike-i kiram hazretine bildiriyor. Melaiike-i kiram hazretine bildirdiği bir şeyi Hazreti Fahri Alem Efendimize bildirmez mi? Tabii ki Hazreti Fahri Alem Efendimiz de haberdar oluyor. İşte Ebûtterda Hazretleri için daha o kararı verip de Allah Resulüne gitmeye başladığı anda semavat ehrinden bana onun Müslüman oluşu haber verildi diyerek iki cihan serveri efendimizin bu şekildeki müjdesi bize bu hadisi şerifi hatırlatıyor. Eyvallah. Ebûtterda Hazretlerinin girişini de iki cihan serveri efendimiz ...haber verildi... ...Ebut Derda, Müslüman olarak... ...bize geliyor ifadesiyle... ...bu hadis-i şerif üzerinde... ...düşündüğümüzde birçok güzelliğin... ...farkına varacağımız kanaatindeyim. Evet. Eyvallah. Huzura varan Ebut Derda, ...orada Müslüman oldu. Ev halkı kendisinden önce Müslüman... ...olmuşlardı. Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin... ...evlenmesi izdivaçları bahsi var... ...şimdi de. Evet. Bu da yine... ...hicretin ikinci senesinde... Eyvallah vuku bulan önemli hadiselerden. Evet, buyurun. Hazreti Fatıma, Resul-i Ekrem Efendimizin Medine'ye teşriflerinden beş ay sonra, Recep ayında Hazreti Ali ile nikahlandı. Hicretin ikinci yılında Bedir gazasından sonra Zilhicce ayında evlendiler. Hazreti Fatıma, Resul-i Kibriya Efendimizin en küçük kızı ve kızlarının en sevgilisiydi. Peygamber Efendimiz bir gazadan veya bir seferden geldiği zaman ilk önce mescide gidip iki rekat namaz kılar, sonra Hazreti Fatıma'ya uğrar, daha sonra da ezvacı tahiratın yanına giderdi. Hazreti Aişe radıyallahu an der ki, ''Ben Fatıma'ya kadar sözü ve konuşması Resulullah'a benzeyen bir kimse görmedim. Fatıma'ya girdiği zaman Resulullah onu şefkatle karşılar, hoş geldin diyerek selamlardı.'' Ben Fatıma'dan daha doğru sözlü bir kimse de görmedim. Hazreti Fatıma'nın yürüyüşü de Nebi-i Muhterem Efendimiz'in evet. yürüyüşüne pek benzerdi. Evet. Fatıma validemiz için meşhur hadisi şerif biliyorsunuz. Fatıma bir bid'atun minni buyuruyor iki Can Serbere Efendimiz. Fatıma benden bir parçadır. Yani adeta benim cismimden kopmuş da, ayrılmış da ...bu şekilde karşıma kızım olarak dikilmiş. Yani Allah Teala'nın... ...Allah Resulü'nün cisminden bir parça gibi. Bu her çocuk için böyle değil midir? Evet böyledir ama... ...bazı çocuklarda aynı... ...nasıl ki bazen bir ailenin beş altı tane çocuğu olur... ...veya ne bileyim bir ailede farklı farklı insanlar olur... ...o ailenin en tevarüz etmiş insanına... ...o aileden bir kişi benzer ahlak olarak da benzer veya ne bir boypos olarak da benzer. Eyvallah. Hazreti Fatma validemizin öyle bir özelliği var ki iki cihan serveri Efendimizin hem ilmine hem hilmine hem ahlakına hem hırkatine benzerliği açısından bakıldığında Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir parçası oluşu ve o şekilde Cenab-ı Risalet Penahi Efendimizin tasvir edişi ne kadar doğru ve hakikidir. Bunu teyit etmek için işte Hazreti Ayşe validemizin sözü herhalde kafidir. Yürüyüşü dahi Hazreti Fahri aleme benzer. Sesinin tonlaması, konuşma şekli aynı Resulullah'ı andırırdı buyuruyor. İki cihan Server Efendimiz normal zamanlarda da günde en az iki kere hemen hücreyi Fatıma yani Fatma validemizin hane-i saadetleri evdiince böyle büyük büyük ev zannedilmesin. Oda gibi kabul edilsin. Odaları İki Cihan Serveref efendimizin hane-i saadetine bitişik. Fakat buna rağmen İki Cihan Serveref efendimiz bir başka komşusuna, bir başka eve gidermişçesine muhakkak surette ayrıca kendisi günde en az iki kere Fatma valdemizi ziyarete geliyor. Gün içerisinde veya akşam vakti muhakkak ziyaret ediyorlar. Yani Cenabı Fatma valdemiz onda görüşse de sohbetlerine, meclislerine gelse de İki cihan serveri Efendimizin huzuruna mescitte veya hane-i gelmiş olsa bile iki cihan serveri Efendimiz Fatma valdemize verdiği paye ve kıymeti göz önünde bulundurursak bir misafir gibi hususi olarak ayrıca iki kere en az Fatma Validemize gidiyorlar. Cenab-ı Fatma Valdemiz hakikaten de Resulullah Efendimizden bir parçadır. O sebepten dolayı da bir kız çocuğunda bulunması yani düşünülemeyecek şekilde yani e, örfi temayüllere bakarsa kız çocuğundan nesil devam etmez. Hani burada da onu tırnak içerisinde müsaade ederseniz parantez içerisinde anlatayım. Bazı insanlar Resulullah Efendimiz'in soyundan neslinden geldiğini söylerler. Benim anam Seyyid'di derler. Seyyideydi. Anneden geçmez Seyyidlik. Anne de biter onun çocukları artık seyit değildir babadan intikal eder fakat Fatıma validemizde hususi bir hal vardır o hal üzerine Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimizden yürüyen bu kol Allah Resulü'nün seyitler ve şerifler olarak gelen koludur soyudur bu soyun başlangıcında Fatıma validemiz vardır bu bakımdan da Fatıma validemiz bid'atü minni benden bir parçadır ...meselesine çözüm getirmektedir. Eyvoldu. Veya bu hadiseyi işaret etmektedir. Evet. Bir gün Hazreti Ayşe'ye ...insanların Resulullah'a en sevgili olanı kimdi diye soruldu. Hazreti Aişe, Fatıma'ydı dedi. Erkeklerden kimdi diye sorulunca da... ...Fatıma'nın kocası cevabını verdi. Ya Allah Allah. Evet. Bedir esirleri arasında... Peygamberimizin damadı ve Hazreti Zeynep'in kocası Ebu As bin Rebi'de bulunuyordu. Bedir Harbi esirleri konusunda daha evvel bahsedildiği gibi Ebu As serbest bırakılınca Mekke'ye gitti. Şimdi Hazreti Zeynep Validemizin hadisesine geçmeden evvel Fatıma Validemizin e, izdivacı hakkında bir söz nakletmek istiyorum. Çünkü dinleyenlerimiz içerisinde muhakkak... ...evlenmek üzere olanlar... ...veya evlenen insanlar vardır. Zaten bu ikisi haricinde değil mi efendim? Geriye bir şey kalmıyor. İki cihan serveri Efendimiz... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...Haz. Fatıma Validemizi... ...evlendirirlerken... E, ...bir söz söylemişlerdir. Bu tarihe mal olmuş... ...ve hala güzelliğini... ...gerçekliğini... ...yani şimdi... E, malum millet insanlar 14 Şubat'ı sevgililer günü falan diye kutluyor biz de şimdi bilmiyoruz bu programların tekrarı tabii farklı zamanlara aksedebilir fakat sevgililer günü vesaire falan diyorlar ortada bir sevgi sözüdür dolaşıyor ama bu işin hakikati hususunda da fazla bir şey göremiyoruz elle tutulur gözle görülür somut bir sevgi göremiyoruz fakat sevgi ve saygı ilişkisini anlatmak açısından İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Fatma validemizle Hazreti Ali Efendimiz'i evlendirdiğinde buyuruyor ki Hazreti Ali'ye, ya Ali ben sana kız evladımı kız evlat olarak sana vermiyorum. Sana ben bir cariye veriyorum. Bir hizmetli veriyorum. Ama senin de ona köle olman kaydı şartıyla diyor. İki cihan serveri efendimiz. Yani ben sana cariye veriyorum ama sen de ona köle olacaksın. İşte bu biz mefhumunu ve karşılıklı fedakarlık hadisesini birbirini seven eşler arasında bu sevginin bir şekli olarak göstermeleri açısından ve evlilik müessesesini anlamaları açısından önemli bir hadisedir. Yine bir küçük not daha. Ee, düğünde yani nikah için yemek tertibi noktasında bir sünnet vardır İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz de Fatma Validemizi nikahladıklarında düğün yemeği verilmesini tembih buyuruyor hatta Hazreti Ali Efendimizin nakti olmadığı için ya Allah naktim yok deyince Hazreti Ali Efendimiz bazı silah teçhizatını satıyor Yanlış hatırlamıyorsam zıhrlarından veya kalkanlarından bir, birkaç tane böyle savaşta kullandığı e, malzemelerinden birkaçını satarak et yemeği çıkartmak üzere insanlara efendim et ikram edilerek düğün yemeği verilmesi hususunda da iki Cihan Serveri Efendimizin tembihini, sünnet-i seniyelerini ihya ediyorlar. Bu da bir nottur. Yani durumu müsait olan insanlar öyle kalkıp, ...anormal, uzun uzun ne bileyim... ...çiçekler, bilimlenmeler... ...neticede biraz komik olacak ama... ...yenilip yutulmayacak şeylere... ...bir sürü para harcan insanlara... ...küçük bir tavsiyemiz var... ...eğer durumları müsaitse... ...birazsa fukaranın da iştirak edebileceği... ...bir yemek tertip etmek... ...akrabadan bazı insanlara iç olmazsa... ...yemek çıkartmak... ...bu da bir sünnettir... Evet. ...bunu da bir hatırlatma olarak... ...arz etmiş olayım... Evet. Bedir esirleri arasında Peygamberimizin damadı ve Hazreti Zeynep'in kocası Ebu As bin Rebi de bulunuyordu. Bedir harbi esirleri konusunda daha önce bahsedildiği gibi Ebu As serbest bırakılınca Mekke'ye gitti. Daha önce Hazreti Zeynep'in hicret etmesine mani olan Ebu As bu sefer kendisini serbest bıraktı. Resul-i Kibriya Efendimiz de Bedir harbinden bir ay veya bir aya yakın bir zaman sonra Zeyt bin Harise ile ensardan bir zatı göndererek Hazreti Zeynebi Mekke'den getirdi. Evet. Muhacir Müslümanlardan Osman bin Maz'un'un vefatı mevzu evet. var abi. Ee, kıymetli kardeşlerimiz Hazreti Osman radıyallahu anh'ı biliyorsunuz e, halifenin halifelerin üçüncüsü ve Zinnureyn lakabıyla meşhur. Fakat bir de Osman bin Maz'un radıyallahu anh var. Hazreti Osman Efendimiz'in faziletini anlatmak için kaç tane program konuşsak? Az. Fakat biz bazı şeyleri böyle ihmal ediyoruz. Demin arz etmeye çalıştığım gibi mesela Ebu Derda Hazretleri'ni bilemeyişimiz gibi Osman bin Maz'un radıyallahu anh de yine sahabinin seçkin simalarından fakat galiba siz bir ara verecek Eyvallah. gibi duruyorsunuz. İstiyorsanız bunu ikinci bölüme Eyvallah. bir başlangıç yapalım. İkinci bölümle beraber Hazreti Osman bin Maz'un radıyallahu anh hakkında konuşalım. Eyvallah. İnşallah. Muhabbet bağının ikinci bölümüne Baki kabristanına ilk defnedilen muhacir Müslümanlardan olan Osman bin Maz'un hazretlerinin mevzuyla devam edeceğimizi, ondan bahsedeceğimizi söylemişiz. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Osman bin Maz'un'u çok seviyor. Yani Resulullah Efendimiz'in ashabı içerisinde hani bir tercih, şunu tercih ederdi, bunu yapardı gibi bir şey söyleyemeyiz. Ama fiiliyle, harekatıyla, sekenatıyla iki can selveri Efendimiz'in bazı sahabisine efendim farklı şekildeki muameleleri, hani muhabbet farklı bir hadisedir. Bir, muhabbetini göstermek de ayrı bir nimettir, ayrı bir hadisedir. Fakat birazcık şöyle sahabe-i kiram haziratının hayatını okuyan kişiler, hayat sahabe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in civarındaki mümin, Allah Resulü'nü arkadaşlıkla şereflenmiş bu zatların hayatı hakkında kitapları okuyan insanlar Osman bin Maz'un radiyallahu anh'ın ne kadar çok zikredildiğini fark ederler. İki cihan serveri efendimiz seviyor. Canım herkesi seviyor ama Osman bin Maz'un'a muhabbeti insanlar tarafından tespit edilecek, fark edilecek derecede. Çok seviyor Hazreti Osman bin Maz'un'u. Osman bin Maz'un radıyallahu anh e, muhakkak kitapla da söyleyecektir. Hazreti Rukiye validemizde yani iki cihan serveri efendimizin yine biliyorsunuz muhtereme kerimeleri Rukiye Validemiz hicretin ikinci senesinde göçmüştü. Osman bin Maz'un radiyallahu anh da muhacirlerden ahirete intikal eden ve baki kabristanlığına ilk defnedilen muhacir sayılıyor. Ehlibey taricinde. İşte iki cihan serveri Efendimiz onların cennette kardeşliğine ahirette beraber yolcu oldular. Beraber ahirete uğradık mealinde sözlerini tahmin ediyorum kitap da zikredecektir. Fakat yine kıymetli dinleyicilerimizden istirhamımız şu olsun, e, Hayat-ı Sahabi okurken böyle bazı isimleri fihristen e, efendim ne bileyim arkadaki konu başlıklarından görürler. Osman bin Maz'un Hazretleri hakkında da lütfen bilgi sahibi olmaya çalışsınlar. Biz şimdilik bu kadarla iktifa edelim, kitapta yazılanla iktifa edelim. İnşallah Arkadaşlarımız, bizi dinleyen kardeşlerimiz hususi olarak bazı sahabeleri de anlatın, biz şunları da öğrenmek istiyoruz diye belli bir şekilde müracaat ederler ve bu müracaat çok bir adede ulaşırsa biz de burada hususi olarak onlara muhabbet bağı programında o sahabeleri anlatacak şekilde bir 10-15 dakika olsun bilgi arz etmeye gayret ederiz. Evet. İlk Kurban Bayramı namazının kılınması. Resul-i Kibriya Efendimiz, Zilhicce'nin 9'unda Sevik gazasından dönerek Medine'ye kavuşmuştu. Ertesi günü, yani Zilhicce'nin 10. günü Müslümanlarla birlikte namazgaha çıktı. Ezansız ve gametsiz olarak 2 rekat kurban bayramı namazı kıldırdı. Namazdan sonra bir hutbe irad etti. Bu hutbelerinde kurban kesmelerini Müslümanlara emretti. Ne zaman oluyor bu? Hicretin ikinci senesinde evet. oluyor. Kurban kesmelerini ne yapıyor ki Cihan Serberi Efendimiz? Emrediyor. Hacda kurban sadece lazım diyen bazı ne diyeyim, nasıl söyleyeyim? Nezaket ölçülerinde nasıl konuşayım? Diye düşünüyorum ama onlar zaten kurbanı bu şekilde anlatmakla Allah'a ve Resulüne ve bu kadar ümmeti Muhammed'e nezaketsizlik yapmıyorlar mı? Nasıl bunu kibarca karşılayabiliriz? Bakın hicretin ikinci senesi Kurban ne zaman emredilmiş İki can serveri Efendimiz daha hicretin ikinci senesinde Bunu söylemişler Bazı insanlar çıktılar Açık oturumlar, kapalı oturumlar Orta şekerli oturumlar Sabahlara kadar süren tartışmalar Netice ne? Netice hava Hiçbir şey yok Nedir dertleri? aman efendim kurban kesmeyelim, aman işte kurban öyle değildir, kurban şöyledir, sadece hacca gidenlere mahsustur, hacda kesilmesi lazımdır gibi birçok alavere, dalavere birçok şey konuştular. Bırakın burada kesilmesini, İki Cihan Serveri Efendimiz, hadis-i şerif kitabında sabittir bu, İki Cihan Serveri Efendimiz bir seferden dönerken kurban bayramı zamanına denk geldiğinden, yine seferdeyken kurban bayramı namazı kıldırıyor, Hatta diyor biz Resulullah'la beraber büyükbaş hayvanlardan bir tanesine ortak girdik diyor. Kurban kesmelerini emrediyor iki cihan serberi efendim. Bu efendim böyle değildir biz bunu tanımıyoruz. O e, tanıdığın bir peygamber vardır senin. Tabi olduğun bir şey vardır. Ama neticede kurban bayramı namazı ve kurban hadisesi kurbanın emredilmesi hadisesi hicretin ikinci senesinde. Vuku bulmuştur. Evet zirhicce ayıdır. Doğru. Fakat neticede Medine'de olmuştur hadise. Değil mi efendim? Eyvallah. Heh. Hacda vuku bulmamıştır. İki cihan serberi efendimiz bundan sonra kurbanın nasıl kesileceğini de bize göstermiştir. Kurbanı kesmeyi bırakıp alakayı kesmeye çalışıyorlar. Bunda da kısmen muvaffak oldular. Allah muhabbet bağımızı böyle ucuz dedikodulara kurban ettirmez. Anladım. Evet. Hutbelerinde kurban kesmelerini Müslümanlara emretti. Kendileri de iki kurban kesti. Satın aldığı semiz, boynuzlu beyaz koçtan birini keserken, Allah'ım bu senin birliğine ve senden bana gelenlere şehadet eden bütün ümmetim namınadır dedi. İkincisini keserken ise, Allah'ım bu da Muhammed ve Muhammed'in ev halkı içindir buyurdu. Bundan kendileri ev halkı ve yoksullar yediler. İslam'da ilk kurban bayramı budur. Evet. İşte şimdi böyle böyle devam ederken hicretin 3. senesine de çünkü malum Zilhicce ayı artık Arabi ayların sonuncusu. Evet. Ondan sonra Muharrem Sefer başlıyor. Ve yine hicretin 3. senesinde Rebu'l-Evvel ayında, ayında. E, vuku bulan Gatafan gazası hakkında herhalde konuşacağız. Eyvallah. Kurban meselesi hakkında tekrar ediyoruz. Ee, yani hiç söyleyecek sözü olmayanların, hiçbir şey bilmeyenlerin bile sadece kurban bayramı ne zaman e, kurban emredilmiş, ne zaman iki Servi efendimiz kurban bayramını kutlamış, kutlamak tabirini avamın herkesin anlayabileceği bir tabir olduğu için söylüyorum. Kurban ...bayramı ve o bayramın gerektirdiği kutlama şekli, tebrik şekli nasıl zuhur etmiş, nasıl kurban kesilmiş... ...kısa bir, şöyle bir beş on dakikalarını bile ayırarak bir siyer kitaplarına baktıklarında bunu göreceklerdir. Bu mikrofonlardan, bu programlarda kıymetli dinleyenlerimizi tekrar bunu hatırlatıyoruz. Evet. Cehalet bizim en büyük derdimiz, en büyük sıkıntımız... Bu kadar cehaletle daha büyük hadiselerin olmaması bile Allah'ın lütfu. O kadar çok cehalet var ki, bakın çok kısa bir malumattır. Fakat ne kadar önemlidir. Saatlerce konuşurlar, profesörler çıkar, şu çıkar, bu çıkar, sosyoloji çıkar, efendim, psikoloji çıkar, hayvan hakları çıkar, insan hakları çıkar, netice, netice yok. Kurban denilen kavram, kurban denilen mefhum nasıl çıkmış? Kim bunu kullanmış? Allah Resulü. Ondan evvelde var ama en başta insan Resulullah Efendimiz bunu ne zaman söylemiş diye bakmaz mı? İşte bir baksalar bu kadar tartışmanın beyhude olduğu da anlaşılmış olacak. Fakat cahil toplumlarda ne hikmetse hakiki mevzular göz ardı edilir. Beyhude ve haktan uzak mevzular tartışıla gelir. Cehaletin ölçüsüdür bu bir yerde cehaletin ölçüsünü anlamak istiyorsanız buyuruyor iki canserver efendimiz orada male yani'nin dedikodunun çokluğuna bakınız buyuruyor. Şimdi dedikodu haber saatlerinde bile dedikoduyla efendim insanlarımız meşgul edilmekte. Ciddi bir haber dahi verilememekte. Bir sürü abuk sabuk haberler verildiğini geçen programda da zikretmiştik. İşte kurban hakkında da ileri geri konuşmaya hacet yok. İnananlar için numune imtisal, uyulması gerekli olan Zat-ı Ali Hazreti Fahri Alem tam karşımızdadır. Bir azcık gayretle, az bir efendim malumatla büyük büyük tartışmalardan insanlar kendilerini hatta imansızlıktan ve İslam ahlakını yaralamaktan kendilerini ne, yapar, ne yaparlar? Muhafaza eder. Evet. Bedir Muzafferiyeti Peygamberimizle sulh anlaşması akdetmemiş bulunan civar Arap kabilelerini de kara kara düşündürüyordu. Büyük kuvvet kazanmış bulunan Müslümanların bir gün kendilerinin de kapısını çalabileceği endişesi taşıyorlardı. Bu bakımdan Bedir Harbi'nden sonra etraftaki Arap kabilelerinde bir hareket göze çarpar. Bu hareketlenme sonucu cereyan eden gazalardan biri de Gatafan veya Anmar gazasıdır. Beni Muharip yiğitlerinden sayılan Haris oğlu Dusur, diğer adıyla Gavres, Gatafan kabilesine mensup Salebe ve Muharip oğullarından çok sayıda adam toplayarak Medine üzerine baskın düzenlemeye karar verdi. Beni Muharip yani Muharip oğulları yiğitlerinden sayılan Haris oğlu Dusur, diğer namıyla Gavres, Gatafan kabilesine mensup Salebe ve muharip oğullarından çok sayıda adam toplayarak Medine üzerine baskın düzenlemeye karar verdi. Maksat, güya Müslümanlara gözdağı vermek ve bir de Medine civarında bulabilirlerse bir şeyler yağmalamak. Resul-i Ekrem Efendimiz durumu derhal haber aldı. Medine'de yerine vekil olarak Osman bin Affan'ı bırakarak aralarında atlıların da bulunduğu 450 kişilik bir kuvvetle çapulcu müşrikler üzerine yürüdü. Ancak Peygamberimizin gelmekte olduğunu duyan yağmacılar kaçıp tepelere sığınmışlardı. O anda kimse görülmedi. Sadece salebe oğullarından Cabir adındaki biri esir edildi. Durum kendisinden öğrenildi. Daha sonra İslam'a davet edildi, o da icabet edip Müslüman oldu. Çapulcuların tepelere sığındığını öğrenen peygamber efendimiz bir müddet burada beklemeye uygun gördü. Bekleme esnasında bir ara sağnak halinde yağmur yağdı. Efendimizin elbiseleri ıslandı. Kuruması için elbiselerini çıkarıp bir ağacın dalına astı. Kendisi de istirahat maksadıyla ağacın altına yanı üzerine uzanıverdi. Baskın düzenlemek isteyenler tepeden resul Ekrem'i gözlüyorlardı. Peygamberimizin zırhını çıkarıp ağacın altına istirahate çekildiğini, yanında da kimselerin bulunmadığını fark edince, heyecan ve sevinç içinde reisleri Gavres'e haber verdiler. İşte, eline bir daha geçmez bir fırsat. Muhammed, asabının yanından ayrılıp tek başına kaldı. Asabı gelip onu korumaya çalışıncaya kadar biz işini hallederiz. Gavres, derhal harekete geçti. Kimse görmeden tam peygamber efendimizin başı üzerine geldi. Yalın kılıç elinde olduğu halde kim seni benden kurtaracak dedi. Resul-i Ekrem Allah dedi sonra da şöyle dua etti. Yani yanlarından kalkmadan iki cihan serbere efendimiz hani haşa kullanılmaz bu tabir de deriz yani hiç istifini bozmadan diye bir tehdit var. Umarsız bir vaziyette Hani bir panik bir şey falan Böyle bir hal yok O güya kendisi bir tatmin Tam bir efendim O hayalle geldiği için Hani şimdi nasıl kurtulacaksın Nasıl kurtulacaksın seni kim kurtaracak Diye böyle bir Endişe bir korku vermek istiyor Ama iki cihan serveri Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hiç yanlarına O uzandıkları şekli bozmadan Allah diyerek cevap veriyor. Allah diyerek cevap veriyor. Evet. Ve sonra şöyle dua etti. Allah'ım beni onun şerrinden koru. Gavres birden iki omuzu ortasına gayipten bir darbe etti. Kılıç elinden düştü ve kendisi de yere yuvarlandı. Bu sefer Fahri Alem efendimiz kılıcı eline aldı ve "Şimdi seni kim kurtaracak?" dedi. Allah Allah. Gavres "Hiç kimse." dedi. ''Sonra da şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed de onun Resulüdür. Artık bundan sonra hiçbir zaman senin aleyhinde kimseyi toplamayacağım.'' diye konuştu. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Şefiallah, ya Nebiyallah, ya Rahmetallil Alemin, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şu anda niyaz ediyoruz. Ya Erhamen Rahim'in lütfen ve keremen sen, senin Habibine onu öldürmek için yaklaşanlara bile hidayet bahşeden bir Hazreti Allah'sın. Lütfen ve keremen Allah Resulü'ne muhabbetimizi zerre kadar olan muhabbetimizi çirkin de olsa, eksik de olsa, evde kılıç gibi çirkin bile gözükse, Allah Resulü'ne giderken götürülemeyecek kadar değersiz, belki Allah Resulü'ne hakaret mahiyetinde meyanında bile olsa lütfen ve keremen bizim şu halimizi Allah Resulüne sen en güzel şekilde arz eyleyip şu aramızdaki uzaklık duvarlarını uzaklık hicaplarını ondan ayrı kalma hasretini ayrı kalma ateşini sen lütfen ve keremen bizim aramızdan kaldır lütfen ve keremen Habibullah Efendimiz'e Muhabbetimizi arz etmek istiyoruz. Lütfen ve keremen ve meccanen hiç karşılıksız olarak, bedelsiz olarak bir şey yaptığımız için değil, bir şey arz ettiğimiz için değil, yaptığımız hasenat çektiğimiz salatü selamlar için değil, ondan bahsettiğimiz için de değil, onun sünnetlerini ihya etmeye gayret ettiğimiz için de değil, sadece ve sadece senin lütfunla, meccanen, hiç karşılıksız, bedelsiz olarak, ikramınla lütfen ve keremen ya bizi Resulullah Efendimizi e yakin eyle ya dünyada da ahirette de bizi Resulullah Efendimiz'den uzak eyleme o katillerini bile hidayetle kendisine yaklaştıran bir zatı ali biz onun katili olmak istemiyoruz kalbimizdeki Muhammed nurunu her gün yüzlerce darbeyle katlediyoruz ama biz bunu isteyerek ve bilerek yapmamaya gayret ediyoruz Lütfen ve keremen Bizleri Resulullah Efendimiz'e yakin eyle. Onun elinden bize hidayet ihsan ile, Onun hidayetiyle Bizleri hakiki müminlerden Eyle İmanımıza o Resul Efendimiz'i Şahit eyle Bize şefi eyle daireinde hem bize hem sevdiklerimize Önder ve rehber eyle Onunla beraber olmayı Bizlere nasip eyle Az evvelki bölümde dua ile bir ara vermiştik abi. Evet. Yani tabi hadiseleri böyle dinleyip ah ah vah vah cık, cık, ne kadar enteresan deyip geçmemek lazım. Biz iki cihan Efendimiz'i böyle kitaptan sadece hayatını okuyarak yani okumak için veyahut sıf okumak kastıyla bu programları yapmıyoruz. Sohbet tadında diyorlar ya ve iki Cihan Serveri Efendimiz'i muhabbet tazelemek, salatü selam etmek, onlar için bunları okuyoruz. Bugün yine bir vesileyle bir cemaatte, bir toplantıda arz etmiştim. Kitap okumak bilgi almak için değildir. Kitap okumada birinci mesele şahsiyet terbiyesidir. İnsan kitabı kendi şahsiyetinin gelişmesi, tekamülü için kullanmalı ve bunun için okumalıdır en başta. O diğer malumat sizden taşan, yani kabınızı doldurduktan sonra taşan şeyler olması lazımdır. İnsan kitaptan okuduğunu başkasına, sadece başkasına aktarmak için okumamalı. Tabi hoca efendidir, aktarmak durumundadır ayrı. Fakat insan en önce kitabı bir ilim olarak okuyorsa efendim hele hele dini bir mevzuatla alakalı şeyler okuyorsa, bunun bir şahsiyet terbiyesi olduğunu unutmamalı ve kitabı okurken de nüfuz etmeli. Orada anlatılan şeye bakmalı, kendine de hisse çıkartmalı. Düşünün şimdi, elinde kılıç Allah Resulü'nü öldürmeye gelen bir zatın, iki cihan serbere Efendimiz'den bir Allah sedasıyla nasıl talihinin ve talihinin değiştiğini görün ve ibret alın. İnşallah Cenab-ı Hak bu dualarımızı kabul eylemiştir. Amin. Öyle niyaz ediyoruz. En azından dinleyenlerden bir kişinin, bir kardeşimizin gözyaşıyla amin demesi belki bizim de dualarımızın kabulüne vesile olmuştur diye ümit ediyorum. Eyvallah. Evet. Şimdi bu bahis orada sırlanmış olsun, kalmış olsun şimdi e, karde seriyesi hakkında bir malumat olacak. Malum seriye denildiğinde ne hatırlıyorduk? Seriye. Seriye süvari birliği demek. Yani savaşmaya hazır efendim e, silahlı olan gezici askeri birliğe seriye diyoruz. İki cihan serveri efendimiz seriyeler koyarak da yine askeri sahada bir yenilik yapmıştır. Yani hazır bir süvari birliği oluşturarak bazı zamanlarda da gerek teftiş kastıyla Gerekse e, bazı hadiselere müdahil olmaları açısından e, onları o şekilde e, tahsis etmiştir, tanzim etmiştir. Şimdi Karde seriyesi hakkında bir malumat var inşallah beraberce dinleyelim. Eyvallah. Hicretin üçüncü senesi Cemaziel Ahirayı. Peygamber Efendimizin etrafa hakim olması üzerine müşrikler ticaret yollarını değiştirmek mecburiyetinde kalmışlardı. Sahil yoluyla Şam ticareti tehlikeye düştüğünden Irak yoluyla Şam'a gitmeyi daha uygun ve emin bulmuşlardı. Hazırladıkları bir kervanı bu yolla Şam'a göndermişlerdi. Kervanla birlikte gidenlerin içinde Kureyş'in ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye ile Abdullah bin Ebi Rebi'a da vardı. Kaderin cilvesi bu. Tam o sırada müşriklerden biri Medine'ye geldi ...ve Yahudinin birinin evinde misafir kaldı. Hmm. Kim bilir... ...onunla Müslümanlar aleyhinde... ...hangi planı kurmak... ...veya müşriklerin aldıkları hangi kararı... ...veya tertipledikleri hangi planı... ...iletmek için gelmişti. İçtiler, konuştular, eğlendiler. Bu arada müşrik... ...farkında olmadan... ...bahsi geçen kervanın... ...Irak yoluyla Şam'a gönderildiğini... ...ağzından kaçırdı. Tam bunu anlatırken... Orada asaptan salit bir Numan geçiyordu. Haberi duydu ve derhal Hazreti Resulullah'ın huzuruna vararak durumu kendilerine arz etti. Mevsim kış idi. Peygamber Efendimiz 100 kişilik bir süvari kuvveti hazırladı. Tekrar hatırlatalım, hani mevsim kış idi derken birçok kardeşimiz Mekke ve Medine'nin kışında ne olur diye düşünüyor. Daha bu yakında hacca gidenler gördü işte. Medine'de birçok kardeşimiz tedbirsiz gittiklerinden hasta olmuşlar. Medine'de bayağı bir şey vardır. Kışın soğuk vardır. Medine bahsinde hatırlayacaklar. Medine'de belli dönemlerde suların donduğu bile vakidir. Eksi 10, eksi 15 dereceye kadar Medine'nin soğuğu olduğu görülmüştür. Mevsim kıştı derken, ya oranın kışından ne olacak ki diye düşüne, düşünenler olabilir. Fakat kış mevsiminin kendine ait bir şeyi var. Ee, savaş, savaşta olsun veya normal ortamda olsun e, tedarik edilmesi gereken farklı bir durumu, bir hali var. Bunu da hatırlatmış olalım. Eyvallah. Hani genel kültür olarak da akılda tekrar kalmış olsun, tazelenmiş olsun. Kumandanlığa Zeyd bin Harise Hazretlerini tayin etti. Pazardan köle olarak satın alınan, sonradan peygamberimizin evlatlık edindiği Zeyd, şimdi yüz kişilik bir sahabi müfrezesinin kumandanı olmuştu. Bu, İslam'ın vazife vermede, makam ve mevki sahibi kılmada, fakir zengin, köle efendi gözetmeden tatbik ettiği adalet ve liyakat prensibinin şaheser bir misalidir. Evet. Suriye'nin teşkil maksadı kervanı yakalamaktı. Zeyd bin Harise Efendimiz emrindeki kuvvetle yola çıktı ve Kureyş kervanının önünü kesti. Kervandakiler beklemedikleri bir hadiseyle karşı karşıya kalmışlardı. Bu durumda tabana kuvvet kaçmaktan başka çareleri yoktu. Öyle yaptılar. Her şeylerini de canlarını kurtarmak uğrunda geride bıraktılar. Zeyt hazretleri sahipsiz kalan malları alıp Medine'ye Resul-i Ekrem Efendimiz'e getirdi. Beşte biri Beytülmal'e ayrıldıktan sonra geri kalan beşte dördü Seriye'ye katılan mücahitler arasında bölüştürüldü. Bu arada kervan kılavuzu Furat bin Hayyan da esir alınmıştı. Medine'ye gelince Müslüman olduğu takdirde serbest bırakılacağı teklif edildi. Müslüman oldu ve kurtuldu. Peygamber Efendimiz bu muvaffakiyetinden dolayı Zeyd bin Harise'yi seriye kumandanlarının en hayırlısı Zeyd bin Harise'dir buyurarak tebrik ve takdir etti. Bu seriye kumandanına izafeten Zeyd bin Harise seriyesi adıyla da anılır. Evet. Şimdi geldik iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hazreti Hafsa validemizde. Evlenmesi, nikahlanmasına. Evet. Onu da işleyelim inşallah. Vaktimiz müsaade ederse. Hicretin üçüncü senesi Şaban ayı. Uhud savaşından iki ay kadar önceydi. Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa validemizle evlendi. resul Ekrem Efendimiz'e peygamberlik vazifesi verilmeden önce dünyaya gelen Hazreti Hafsa, peygamberlik vazifesi verilmeden evet, yani belki şeyi kurtarır. Peygamberlik vazifesi ezelden verilmişti. Peygamberlik vazifesini aşikar etmeden, zuhur etmeden evvel diyebiliriz. Neyse geçelim tekrar aynı mevzuları dönüp dönüp konuşmayalım. Artık muhabbet bağı dinleyenleri bu tabirleri seçmeye ve aralarından doğruyu yanlışı tefrik etmeye Herhalde artık şeyler, yakın bir şekilde bilgi sahibi olmuşlardır. Artık tekrar açmıyoruz bunu. Evet. Hazreti Hafsa daha önce Huneys bin Huzeyfe ile evlenmişti. Huneys vefat edince Hazreti Hafsa dul kalmıştı. Hazreti Ömer kızını evvela münasip bir dille Hazreti Osman'a, ondan müsbet cevap alamayınca da Hazreti Ebu Bekir'e vermek istemişti. Ancak o da bu isteğine müsbet veya menfi hiçbir cevap vermemişti. Bu durum karşısında üzülen Hazreti Ömer, Resul-i Ekrem Efendimiz'e başvurarak olup bitenleri anlattı. Hazreti Ömer'in gönülden arzusunu fark eden Peygamber Efendimiz, kendisini daha fazla üzüntü içinde bırakmak istemedi ve ben sana Osman'dan daha hayırlı bir damat, Osman'a da senden hayırlı bir kayınpeder söyleyeyim mi diye sordu. Allah Allah. Yani kıymeti dinleyenler belki ilk dinlerken kaçırmış olabilirler. Orayı bir daha Eyvallah. lütfedin. İki Can serberi Efendimizin bakın gönül yapmak için. Neticede Hz. Hafsa Validemiz düşünün ki Resulullah Efendimizle evlenmek isteyen birçok hanım var. Daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz davasını anlattığında Mekkeli müşrikler bile en güzel hanımı sana verelim minnetin efendim arzu ettiği evlenmek için yarıştığı birbirleriyle neredeyse savaştığı insanlar var. Onları sana tek, verelim diye teklif ediyorlar ama iki cihan selveri efendimiz ne diyordu? Ne buyurmuştu? Güneşi sağ elime ayı da sol elime verseniz ya diğer elime verseniz daha doğrusu ben yine bu davamdan vazgeçmem diyerek cevap vermişti. Yani iki cihan selveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Nikahlamaları ve nikahladıkları eşleri muhakkak bir tabi ki Allah'ın emriyledir. Fakat şöyle bir dikkat edilirse o konumda öyle bir durumda insan başka kişilerle de rahatlıkla evlenecekken birçok insanın talip olduğu bir zat iken bakın Hz. Ebubekir Bekir Efendimiz cevap vermiyor, Hz. Osman Efendimiz cevap vermiyor. Ama neticede Resulullah Efendimiz Cenab-ı Ömer Efendimiz'in üzüldüğünü, kızının dul kalması hasebiyle bu sıkıntısını dertleşmek üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geliyor. Yani e, onun bile ümit edemeyeceği bir iltifata mazhar oluyor. Onun bile o an ümit edemeyeceği bir iltifata Hazreti Ömer Efendimiz mazhar oluyor. Bu mazhariyetini nasıl ifade ediyor iki can efendimiz? Dertleştikten sonra ne diyor iki can efendimiz? Ben sana Osman'dan daha hayırlı bir damat, Osman'a da senden hayırlı bir kayınpeder söyleyeyim mi diye sordum. Hazreti Ömer söyleyin ya Resulallah deyince resul Ekrem sen kızın hafsayı bana nikahlarsın, ben de kızım Ümmü Gülsüm'ü Osman'a nikahlarım buyurdu. Ya... Hazreti Ömer'i bu teklif fazlasıyla sevindirdi ve derhal kabul etti. Biliyorsunuz Hz. Ebu Bekir Efendimiz, Hz. Ömer Efendimiz, Resulullah Efendimizin kaimi pederi. Bir de öyle akrabalıkları var. Hz. Osman Efendimiz de, Hz. Ali Efendimiz de Resulullah Efendimizin damadı. Evet. Böylece Peygamber Efendimiz, Hazreti Hafsa'yı ezvacı tahirat arasında alırken... Kızı Hazreti Ümmü Gülsüm'ü de Hazreti Osman'a nikahladı. Şimdi pek yeri değil belki ama bir latife var. Bir yere gitmiş bir kadı efendi. Efendim işte hükümet onu göndermiş. Allahu alem hangi hükümet şimdi bilemiyorum. Fakat böyle bir tartışmanın olduğu bir zemin. Oranın halkı da ikiye bölünmüş. Bir kısmı e, Hz. Ali Efendimiz'i e, neredeyse ifrat derecesinde seviyor. Bir kısmı da bu ifrat derecesine karşılık onları hizaya getirmek, bakın böyle yapmayın. Aralarında Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali Efendimiz arasında bir ayrım yapmayın. Hepsi Allah Resulü'nün seçkin halifesidir. Bir tertip vardır. Hz. Ali Efendimiz'in dördüncü halife olması onun bir eksikliği, şanından bir şey götürmez ki İlle de birinci halife olması lazımdır diye konuşan insanlar çok büyük bir hata ediyor. Kur'an-ı Kerim'in dördüncü kitap olması şanından götürür mü? Hz. Ali Efendimiz'in de dördüncü halife olması onun şanına bir eksiklik getirir mi? Bunlar beyhude tartışmalardır. Bunlar cahilane şeylerdir. Nasıl aradaki fark büyümüş? Niye büyümesin ki? Cehalet olduktan sonra deve pire de yapılır. Pire deve de edilir. Yeter ki o cehalet zemini bulsun. Bu kadar ara nasıl açılır? Nasıl açılır? Açılır. Hazreti İsa Aleyhisselam gibi bir zata Allah'ın oğlu diyecek derecede insanlar nasıl sapıtır? Sapıtır sapıtır. Cehalet olduktan sonra hepsi mümkün. Allah muhafaza eylesin. İşte iki cihan Server efendimizin bu izdivacıyla beraber hatırıma bir böyle bir nükteli bir hadise geldi. Onu arz edeyim. İşte bir kadı efendi gönderilmiş böyle iki grup olan ...çekişmeli olan gruba... ...bir kısmı demişler ki... ...işte tam bizim kafamızı göre bir zat geldi... ...bu zat böyle çok fazla şey yapar... ...bizi tutar... ...diğer tarafa demiş ki yok... ...biz onun haberini aldık... ...o da bizim gibi düşünüyor... ...ben şimdi herhangi bir zümreyi incitmemek için... ...bizim gibi düşünüyor... ...bizim gibi düşünüyor demekte geçiştiriyorum işi... ...neticede gelmişler... ...onların temsilcileri... ...bu zata sormuşlar... ...efendim... Şimdi siz bunu mu tutarsınız, şunu mu tutarsınız diye soramıyorlar. İşin rengi belli olacak diye kendilerince bir siyaset yapıyorlar. Diyorlar ki, efendim size bir soru soracağız. Buna cevap verir misiniz? Nedir sorunuz? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz mi daha eftaldir? Hazreti Ali Efendimiz mi daha efteldir? Diye bir soru soruyorlar. Şimdi Kadı Efendi de durumu anlıyor. Peki diyor, tamam ben sizin sualinize cevap vereceğim. Ama... Ben cevabı verdikten sonra bir daha bu tartışma olmayacak ve benim cevabım üzerinde de bir daha bana soru sormayacaksınız. Tamam mı? Tamam diyorlar. Yemin mi? Yemin ediyorlar. Bundan sonra diyorlar, diyor kendisi ben bu vazifede bulunduğum müddetçe bunun üzerine daha konuşma olmayacak. Size bir cevap vereceğim. Tamam diyorlar. Sen cevabını ver. Ne soru soracağız ne bir daha bunu açacağız. Hazreti Ebu Bekir mi daha eftaldir? Hazreti Ali mi? Radiyallahu an. Diye soruyorlar. O da diyor ki, o ki onun damadıdır, o eftaldir. O ki onun damadıdır, o eftaldir. Hepsi duruyor şimdi. Birbirlerine bakışıyorlar. Tamam diyor artık. Başka soru sor sormayacaksın, söz verdiniz. İki grupta sevinerek ayrılıyor. Neden? O ki onun damadıdır, daha eftal deyince, Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh Efendimizin daha eftal olduğu sözünü duymak isteyenler diyorlar ki bak işte bizim sözümüzü doğruladı. Neden? O ki onun damadıdır. O Resulullah Efendimiz. O Ebubekir'in damadıdır. Demek ki Ebubekir eftaldir demek istedi. Öteki grupta diyor ki hayır ya öyle demek istemedi. Bizim sözümüzü tasdik etti. Neden? O ki derken Hazreti Ali'yi kastetti. O ki Resulullah'ın damadıdır, daha eftaldir. Netice bu kadar basit fazilet sözüm ona hesapları eskiden böyle bir nükteyle bile çözülüyormuş. Şimdi ciltlerle kitap yazılıyor. Sempozyumlar düzenleniyor. Platformlar kuruluyor. Dağ fare bile doğurmuyor. Fakat şöyle bir düşündüğünde kimi kime tercih ediyorsun? Ebu Bekir Ömer Efendimiz kayınpederi Resulullah efendimizin Hazreti Osman Hazreti Ali Efendimiz damadı. Hazreti Osman Efendimiz'e yengözde bakanlara da el insaf demek lazım. Yani iki Can Serbere Efendimiz'in Rukiye ve Ümmü Gürsüm kızları iki tane kızını bile vermiş Hazreti Osman Efendimiz'e. Zinnureyn. Neyi neyle kıyaslıyorlar acaba? Bu o kadar komik bir durum ki bir insanın elinde bir mumluk bir ateş olup da güneşle ayın diğer yıldızların, feleklerin ışığını elindeki o bir tane bir mumluk alevle ölçmeye tartmaya benziyor ki hakikaten bilganeliktir hakikaten fevkalade büyük bir cahalettir. Allah bu tür kısır çekişmelerden ve yanlış tartışmalardan muhafaza eylesin ama eskiden tartışmalar bile bak merkezde Resulullah Efendimiz'e bakarak yapılıyormuş Resulullah Efendimiz kimi tercih ediyor ona bakılıyormuş şimdi ne Resulullah Efendimiz'in tercihleri ne onun tercih ettiği insan biliniyor. Evet. Peygamberimizin Huzeyme kızı Hazreti Zeynep'le evlenmesi bahsi var. Belki de bu haftaki son mevzumuz bu olacak abi. İnşallah vaktimiz yeter. O bahsi işleyelim bırakalım. Evet. Huzeyme kızı Hazreti Yalnız ben sözünüzü kesiyorum affedersiniz. Belki önümüzdeki hafta bu konuyu biraz daha açmak üzere e, konuşmamız icap eder. Eyvallah. Evet. Huzeyme kızı, Hazreti Zeynep'in kocası Ubeyde bin Haris, Bedir muharebesinde yaralanmış ve bu yaranın neticesi olarak safra denilen mevkide vefat etmişti. Bu sebeple Hazreti Zeynep dul kalmıştı. Resul-i Ekrem Efendimiz, kocasını ilahi Kelimetullah uğrunda şehit veren bu muhterem kadını hicretin üçüncü senesi Ramazan ayında zevceliğe alarak şereflendirdi. Hazreti Zeynep fakirleri ve yoksulları beslediği, onlara çok acıyıp merhamet ettiği için Ümmül Mesakin, yoksullar annesi diye tanınırdı. Evet. Hazreti Zeynep Peygamber Efendimiz'in yanında 3 ay kadar kaldıktan sonra 30 yaşındayken vefat etti. Cenaze namazını bizzat Resulü Kibriya Efendimiz kıldırdı. Bakî mezarlığına defnedildi. Ya Erhamer Rahimin ya mücibe sahilin, bizler bile hanemize kabul ederken ailelerimizin rızasına muvafık kişileri evlerimize kabul ederiz. Ehli Beyti Mustafa ve Ezvacı Tahirat Validelerimiz vesilesiyle bizleri Allah Resulü'nün manevi hanelerine girmeye muvaffak eyle. Ezvacı Tahirat Validelerimiz vesilesiyle Allah Resulü'ne yakın olmayı da temenni ediyoruz her vesileyle ve bir vesileyle veya bir vesile olsun onu dahi değerlendirmek istiyoruz. Sen lütfen ve keremen ezvacı tahirat diye kabul ettiğimiz, opak ve temiz ve mutahara olarak muhterem olarak kabul ettiğimiz bu inancımıza ve bu akaidimize göre sen bizlere muamele eyle, ahlakımızı Allah Resulü'nün ahlakına muvafık eyle ve bu hürmetlerimiz vesilesiyle sen bizlerin ruhunu ruhu Resulullah'a aşina eyle.